ve salatu ve salamu ala nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Allah'a evet muhterem kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla kitab Tevhid isimli eserin Mesail bölümüne geldik. Bundan önce bazı ayetler ve hadisler gördük. Birinci baba Şeyhülislam bazı ayetlerle başlamıştı, sonra onu takipen hadisler geldi, şimdi de mesail bölümü geldi. Bu mesail bölümünde gördüğümüz ayet ve hadislerdeki bazı meselelere oldukça kısa yolda işaret ediyor Şeyh. Yani sizin gördüğünüz, okuduğunuz bu ayet ve hadislerde şu şu şu şu meseleler var diyor bize. Bunları okuduğumuz zaman Şeyhül İslam rahmetullahi aleyhine yüksek fıkhını derin fehmini göreceğiz. Ve bizim Ayetleri ve hadisleri okurken, şerh etmeye çalışırken, gözümüzden kaçırdığımız birçok şeyi de göreceğiz. Şimdiye kadar birinci babda, birinci baba Şeyhülislam rahmetullahi aleyh bir isim vermemiş arkadaşlar. Bundan sonra gelecek babların birer ismi olacak. Mesela tevhidin faziletleri babı. La ilahe illallah'a davet etmek babı. Halka ip, boncuk ve benzeri şeyleri takınmanın şirk olduğu babı. Kaderi inkarcıları babı gibi kitabı tevhidde birçok bab göreceğiz. Bab bölüm demek biliyorsunuz. Kitapta geçince bölüm demek yani. Arapça yoksa bab kapı demek. Ee, bu bapta bir isim yok. Doğrudan Şeyh kitab-ı tevhid dedi ve baba başladı. Hatta hamdele salvele bile yok yani. Bununla ilgili ulemanın bazı açıklamaları var. Niçin hamdele ve yapmamış? Niçin doğrudun kitab-ı tevhid deyip başlamış diye oralar işin ayrıntı noktaları. Biz bu babda hangi ayetleri görmüştük arkadaşlar? İlkin en ilk olarak "O ma alaktu'l ve'l insa illa liyabudun." Ben insanları ve cinleri bana ibadet etmekten başka bir maksat için <gülüyor> yaratmadım. <gülüyor> bu ayeti görmüştük. İkinci olarak hangi ayeti görmüştük? İkinci olarak. Velaqad ba'atna ummetin olarak bu ayeti görmüştük. Yani hiçbir ümmet yok ki ona bir resul göndermeyelim ve o resulü de şu davet ile vazifelendirmeyelim. Allah'a ibadet edin, tagut'tan da sakının kaçının üçüncü olarak hangi ayeti işlemiştik ve gaza rabbuka ella ta'budu illa iyyahu bu sırada kitabı tevhidi de özelliyorsunuz herhalde <gülüyor> Rabbiniz e, senin Rabbin hükmetti karar verdi neye hükmetti neye karar verdi ella <gülüyor> ta'budu hiç kimseye tapmayasınız illa iyyahu kendisinden başka sonra anca ayeti işledik ve abudullaha ve bihi şey'a Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmanın sonra Abdullah bin Mesud hadisini işlemiştik değil mi o hadis nasıldı buyur Abdülhamid <gülüyor> yo nasıldı hadis anlat bize ve İbn-i Mesud buyurdu ki, kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, üzerinde son ürünün bulunduğu vatiyeti görmek istiyorsa şu ayetlere baksın. Sonra ve Enam suresinin, en suresinin 151 ve 153. ayetlerini okumuştu. 151 ve 153. ayetlerini okumuştu. O ayetlerde Yüce Allah azze ve celle neyle başlıyordu? Allah'a hiçbir şeyi Bizim Kitab-ı Tevhid kitabımızla ilgili olan kısmı zaten burası. Allah'a asla şirk koşmayın, ortak koşmayın. Sonra sonra Muaz bin Cebel hadisini okumuştuk. Yani Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı, kulların Allah üzerindeki hakkı hadisini okumuştuk. Böylece birinci bab burada bitti. Şimdi birinci bab ile ilgili mesaili okuyacağız. Bu ayet ve hadislerde ne gibi meseleler var? Neleri gördük bu ayet ve hadislerin içinde? Evet buyurun. ayet ve hadislerden anlaşılan meseleler birinci mesele cinlerin ve insanların yaratılışındaki hikmet başka bir şey değil sadece Allah'a ibadet etmektir evet arkadaşlar o köşe köşeli parantez içindeki kısım bizim açıklama sadedinde yaptığımız ilavelerdir yoksa köşeli parantez içerisindeki kısım şeyhe ait değil ne diyor? Birinci mesele cinlerin ve insanların yaratılışındaki hikmeti anlamış olduk. Neydi bu hikmet? İbadet için. İbadet için. Başka bir şey değil. Cinlerin ve yarat insanların yaratılmasındaki yegane hikmet. Tek hikmet. Yegane hedef, yegane maksat. Yüce Allah Azza ve Celle bize beyan ediyor ki ben cinleri ve insanları başka bir hedef için yaratmadım. Yaratıcı kendisi. Ne için yarattığını elbette kendisi bilir. Ne için yarattığını bize haber veriyor. Ne buyuruyor? Sadece sizi ey insanlar ve cinler ibadet için yarattım. Başka bir şey söz konusu değil. Başka bir maksat, başka bir hedef, başka bir gaye söz konusu değil. Birinci mesela. Evet. İkinci mesele ibadetin aslı ancak tevhiddir çünkü resuller ile toplumları arasındaki çekişme ve düşmanlık onun hakkındadır evet ibadetin aslı tevhiddir yüce Allah Subhanahu ve Taala ilk insanları ibadet için yarattığını beyan etti sonra resulleri hangi hedef ve maksat ile gönderdiğini bildirdi Allah'a, rasuller ne demişlerdi kavimlerine? Allah'a ibadet edin, burada durmadılar. Allah'a ibadet edin deyip durmadılar. İbadetin aslı tevhid olduğu için Allah'a ibadet edin emrine bir de nehi kattılar. Ne dediler? Vestemibuttağud Tağudtan da kaçının dediler. Allah'a ibadet edin, tağuttan da kaçının dediler. Böylece biz anlamış oluyoruz ki arkadaşlar, ibadetin aslı nedir? Tevhiddir. İbadetin aslı tevhiddir. Yüce Allah Subhanahu ve teala insanları ibadetlerle kendisini birlesinler için göndermiştir. İbadetler ile kendisini birlesinler için yaratmıştır. Sadece kendisine ibadet etsinler, bu hususta hiç kimseyi ona denk tutmasınlar diye yaratmıştır. İbadetin aslı tevhittir. Ve çok güzel bir şey söylüyor Şeyh burada. Ne diyor? Resuller ile toplumları arasındaki çeliş, çekişme tabi o böyle uzun söylemiyor. Yine o parantez arası bize ait. Çekişme ve düşmanlık tevhid yüzündendir diyor. Hangi çekişme ve düşmanlık? rasuller ve toplumları arasındaki çekişme ve düşmanlığı kast ediyor. Hangi sebepti? Hangi sebep? Kavmi Şuayba dedi, ey Şuayb bu söylediklerinden vazgeç yoksa seni mutlaka taşlayacağız Hangi sebepti <gülüyor> Nuh'a düşmanlık? Hangi sebepti? Hangi şey sebep olmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretine? hangi şey sadak olmuştu sahabe-i kiram radıyallahu anh çektiklerine neydi ibadet mi hayır tevhitti ibadette tevhitti çünkü resuller hangi kavime gelmişler ise mutlaka onlar zaten yüce Allah'a ibadet ediyorlar mesele Allah'a ibadet edilir edilmez meselesi değil hepsi ikrar ediyordu ki evet bu göklerin ve yerin yegane Halik'i vardır. Tek bir yaratıcısı vardır. Bu göklerin ve yerin tek bir sahibi vardır. Bu göklerin ve yerin tek bir yöneticisi vardır. Bütün kainatı idare eden O'dur. Hepsi bunu ikrar ediyordu. Fakat Allah Azze ve Celle ile birlikte başkasına da ibadet ediyorlardı. İşte Rasuller ile toplumları arasındaki kavga sebebi buydu arkadaşlar. Eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara tevhidten başka bir davet ile gitseydi mesela rububiyet ile gitseydi deseydi ki onlara halıkınız Allah'tır. Hiçbir karşı koyma ile karşılaşmayacak. Eğer deseydi malikiniz Allah'tır sizi Allah yaratmıştır. Ve Allah'a şükredin deseydi Allah'ı tesbih edin. Allah'ı çok az zikrediyorsunuz. Allah'ı zikredin deseydi vallahi onlar Resulleri salih kişiler olarak kabul edip bağırlarına basacak idiler. Fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer bütün Resuller Allah'a ibadeti emretmekle kalmadılar. Bunun karşılığında onları Allah'tan gayrısına ibadetten sakındırdılar, vucuttan ibut, tavut, tavuttan sakındırdılar. İşte çekişme ve kavganın sebebi buydu. Bu çok büyük bir ilim ve fıktır arkadaşlar. Rasuller ile kavimleri arasındaki kavganın, çekişmenin, husumetin sebebini bilmek çok büyük bir ilim, çok büyük bir fıktır. Bir kişi. Resuller ile kavimleri arasındaki çekişmeyi, kavgayı yanlış anlamlandırır, yanlış tefsir ederse, o aynı zamanda La ilahe illallahı da yanlış tefsir etmiş demektir. Çünkü kavga La ilahe illallah üzerineydi. Resuller insanlara onların yaşamlarını düzenleyici bazı sistemlerle gelmediler arkadaşlar. Onların yaşamlarını düzenleyici bir sistem arz etmediler onlara. Ki onlar da buna itiraz etsinler ve kavga bunun üzerine olsun. Resullerin daveti, davetlerinin hedef ve merkezi ibadet olgusuydu. İbadet kime yapılacak? İbadete yani sevgi ve villat ile tapınılmaya kim layık? İşte kavganın ve çekişmenin sebebi buydu. Yoksa birilerinin zannettiği gibi Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ve Nuh'un ve Şuayz'ın ve Salih'in ve Hud'un ve diğerlerinin kavgası siyasi otorite kavgası değildi. Hiçbir zaman, hiçbir siyer kitabında Hiçbir kimse Resul sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin siyasi otorite daveti olduğunu gösteremez. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne Ebu Lehebin ne Ebu Cehlin ne de diğerlerinin siyasi otoritesini yıkmak için çalışmadı ve onların siyasi otoritesine yönelik hiçbir tenkitte bulunmadı. <gülüyor> Onun yegane daveti La ilahe illallah. Sizin bu Allah'ın yanı sıra yalvarıp durduklarınız, taptıklarınız, villet ve sevgiyle kendisine ibadet ettikleriniz var ya, işte onlar hiçbir şeye güç yetiremeyen kıllardır. Yegâne ibadete, duaya ve yalvarmaya ve tapınılmaya layık olan zat Allah'tır dediler. İşte husumet sebebi buydu. İşte akrabaları birbirine düşüren şey buydu. İşte Resulü hicrete zorlayan şey buydu. İşte Bedir, işte Uhud, işte Hendek hep bunun için, Otoriteyi, siyasi otoriteyi Resul sallallahu aleyhi ve selleme teslim etmeyi teklif ettiler. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir siyasetçi değildir. O Allah'ın Resulüydü. Allah'ın Resulü'nün Allah'ın öncelediği şeyi öncelemesi gerekirdi. O da Allah'ın öncelediği şeyi önceledi. Tevhid uğruna otorite olmayı reddetti. Onlara dedi ben sizin kalplerinizi istiyorum. Siz kalplerinizdeki o putların sevgisini çıkartacaksınız. İbadeti sırf Allah'a halif kılacaksınız. O zaman aramızdaki husumet biter. Mekkeli müşrikler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok şey istemediler kardeşler. Nuh'un kavmi de Nuh'dan çok şey istememişti. Salihin kavmi salihten Hud'un kavmi Hud'den çok şey istememişler yalnızca demişlerdi ki ne olur deme la ilahe illallah <gülüyor> Allah de çünkü onlar da Allah diyordu Yüce Allah azze ve ne buyuruyor Muminin suresinde onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı <gülüyor> diyecekler ki değil hemen diyecekler <gülüyor> Allah yarattı başka bir buyrukta geçiyor aziz ve celil olan Allah yarattı. Ama diyecekler ki değil. Hemen diyecekler. Herhangi bir soruya muhatap olan kişi eğer tereddüt taşımıyorsa derhal cevap verir. Eğer tereddütü ve şüphesi varsa duraksar. Öyle değil mi? Mekkeli gelmiştikler? gökleri ve yeri kim yarattı sorusu karşısında tereddüt bile etmediler. Dediler ki Allah. Eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellem de şu la ilahe illallah'ın başındaki la ilahe'yi söylemeseydi problem yoktu. Sadece bunu terk ettirdiler. Başımız gözümüz üstüne seni söylediklerin zaten sılay-ı rahmi emreden ve diğer güzel aklak çeşitlerini insanlara tavsiye eden niçin reddedilsin ki? Onlar bile şiirlerinde sılay-ı rahmi emrediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmeden önce adalet adalet için toplumun ıslahı için hılf-ülfudur diye bir teşkilat kurulmuştu Mekke'de. Adalet için, toplumun ıslahı için. Eğer Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı adalet ve ıslah çağrısı olsaydı birilerinin zannettiği gibi ya da eşitlik çağrısı olsaydı komünistler gibi emin olun o çektiklerinin hiçbirisini çekmeyecek. Fakat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti La ilahe Ben sizin ilahlarınızı ilah ne demektir? Sevgi ve zillet ile tapınılan Sevgi ve zillet ile tapınılan zat Ben sizin ilahlarınızı Yani kendisine sevgi ve zillet içerisinde ibadet ettiğiniz Dua ettiğiniz, yalvardığınız, el açtığınız bu putları, bu ağaçları, bu taşları reddediyorum, kabul etmiyorum. Onlar ibadete, sevilmeye ve önünde zillet ile eğilmeye layık değil. İşte kavganın sebebi buydu. Sadece Resul sallallahu aleyhi ve sellem değil, bütün diğer Resuller ile kavimleri arasındaki çekişme bunun içindir. Eğer biz radyomuzda böyle şeyler söylersek Hüseyin Efendi, eğer biz radyomuzda böyle şeyler söylersek halk bizi dinlemez. Hedefiniz ne? Halkın çoğunluğunu bizi dinler hale getirmek. Sizin hedefiniz çokluk mu? Yok Aleyhisselatuhas salamın hedefinde çok olmak yoktu. No Ayet hedefinde Allah'ın hoşnutluğu vardı. Siz çok olmak uğruna Allah'ın hoşnutluğunu arkaya mı attınız? Evet. O zaman Allah da sizi arkaya attı. Haberiniz olsun. Siz çok olmak uğruna <gülüyor> "La ilaha illallah"ı terk mi ettiniz. İnsanlara "La ilaha illallah"ı davet etmeyi terk mi ettiniz halk kızar diye onların putları hakkında konuşmayı ters mi ettiniz? Ya yani hele bir çok olalım. Hayır. Vallahi sizin kalbiniz hasta. Sizin kalbiniz hasta. Siz çok olduktan sonra da hatta size yeryüzü iktidarını ele versek insanların taptığı tağutlardan hiçbirinin başına balyozu indirmeyecek. Kalbiniz hasta çünkü sizin. Arkadaşlar, resuller ile kavimleri arasındaki çekişme ve düşmanlığın sebebini yanlış teşhis eden, yanlış tespit edenler la ilahe illallah kelimesinin tefsirinde hata etmişlerdir. Resuller ile kavimleri arasındaki çekişme bazı bid'at ve dalalet ehlinin zannettiği gibi Allah'tan başka yaratıcı yoktur, Allah'tan başka malik yoktur, Allah'tan başka reddak yoktur gibi şeyler değildi. Yine bazı bid'at sahiplerinin zannettiği gibi Resuller ile kavimleri arasındaki çekişme müsteşriklerin de, müsteşrikler de onlara dahil siyasi değildi. Müsteşriklerden bir grup da yani oryantalistlerden ruhun üzerine, İslam ilimleri üzerine araştırma yapan Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmı da Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile kavmi arasındaki çekişmenin siyasi çekişme olduğunu söylüyorlar. Böyle zannederler de La ilahe illallah anlamamışlardır. La ilahe illallah kelimesinin anlamını bize Kur'an tefsir ediyor. Kur'an-ı Kerim'de La ilahe illallah ibadet ile tefsir edilmiştir. Bütün peygamberlerin daveti de ibadet. Ve biz ibadet tarifini öğrendik. Siz insanlara la ilahe illallah'un tefsiri ibadetlerle Allah'ı birlemek dediğiniz zaman kimisi size diyebilir. Ama kardeşim ibadet o senin bildiğin şey değil. İbadet çok geniş. Anlamı çok geniş. Çok geniş deyip laçkalaştırıyorlar. Hatta tuvalete girmek de ibadettir. İnsanın bütün hayatını düzenleyen şeylerin hepsi ibadettir. İbadet midir? Evet, ibadettir. Fakat Yüce Allah Azze ve Celle'nin Resulleri aracılığıyla gönderdiği ibadetlerle kendisini tevhid etmemiz bu söylemdeki ibadet bana söyler misin? Allah Azze ve Celle'nin kendisini tevhid etmemizi istediği ibadet tuvalete girmek midir? Tuvalete girerek Allah subhanehu ve teala'yı nasıl tevhid edeceksin? Yemekle, içmekle ya da gündelik hayatındaki işlerle Yüce Allah nasıl tevhid edilir? Eğer onlar ilah kelimesinin hakikatini bilselerdi, uluhiyet kelimesinin ibadetten farklı olduğunu, uluhiyetin zillet ve sevgiyle ibadet etmek olduğunu bilselerdi, o zaman la ilahe illallah'ın anlamını anlayacaklar. La ilahe illallah'da hususen reddedilen şey sevgi ve zillet içerisinde ibadet etmektir. Sizin sevgi ve zillet içerisinde taptığınız ve ibadet ettiğiniz her şeyden ben demek demektir. İşte Resuller ile toplumları arasındaki çekişme bu. Arkadaşlar siyer, çağdaş siyerlerde Resuller ile toplumları arasındaki çekişme bazı bozuk anlayışlarla anlatılıyor. İslam öncesi, Mekke dönemi ve işkence. Bu kitabın müellifi üstelik söylediği sözlerin Sonuna da İbn Kesir yazarak. İbni Kesir'de asla böyle bir şey yok. Ama araya parantez koymuş. Tabi okuyucu çoğunlukla paranteze riayet etmez. Görmez parantezi. Onu okuduğu zaman her son cümleyi okur ve der ki İbni Kesir böyle diyor. İbni Kesir öyle demiyor. Sen öyle diyorsun. İbn Kesir zamanında sende söylediğin sözlerin bir benzeri yok. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dedi la ilahe illallah. Ve aralarında düşmanlık başladı, çekişme başladı, kavga başladı. Hatta ona teklif ettiler, vazgeç bu La İlahe vazgeçmedi. Peki neydi? Neydi diyor bu La İlahe kelimesi neydi? Ve sayıyor, yani La İlahe diyor sana yani diyor. Ben bütün tek silahlarını ve bütün moda ilahlarını ve bütün bilmem şunları, bunları hepsini reddediyorum. Bu medya ilahlarını ee, dördüncü kuvveti ben reddediyorum, tanımıyorum. Bu, bu demek. Sonra bunlardan daha feci ve şenî olan hata. Daha feci olan hata. Sözünün ahirinde diyor ki, Allah'tan başka ilah iki nokta koyuyor ve diyor ki, yani kainat nizamını elinde tutan yok. Allah'ın adına yemin olsun ki eğer la ilahe illallah, ey profesör, senin söylediğin anlamda olsaydı ne Bedir, ne Uhud, ne Hendek olmalı. Eğer la ilahe illallah, Allah'tan başka kainat nizamını elinde tutan yoktur demek olsaydı, vallahi Resul ile kavmi arasında hiçbir çekişme olmalı. Yüce Allah Hazreti Celle buyuruyor. bunun karşılığında dinlenebilecek tek bir şey var. Yüce Allah Hazreti Celle yaklaşık olarak buyuruyor ki Kur'anı okumuyorlar mı? Yoksa katlarının üstünde kilit mi var? Allah'ın kitabını okusaydı, Yahut kalbinin üzerinde kilit olmasaydı, vallahi görecekti ki müşrikler kainat müzamını elinde tutan sadece Allah'tır diye ifrar ediyor idiler. <gülüyor> Müşriklerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki kavga ve çekişme asla bunun için değil. Bir kardeşimiz gelmişti. <gülüyor> Tabi ilah kelimesinin anlamını kişi tam olarak kavrayamayınca bizim sözlerimizin içerisinde geçiyor ilahlar işte çok ilah var mesela o da la ilahe illallah'ın anlamı nasıl öğrenir? Allah'tan başka ilah yok dedi siz nasıl çok ilah var bizimkilerde biraz şaka yapıyor diyor ki çok ilah çok yok siz la ilahe illallah'ı bilmiyorsunuz falan hayır aslında kendisi la ilahe illallah'ı bilmiyor çünkü evet ilahlar bir tane değil bir çok tanedir Ayyem, ta sayısız ilah vardır ve la ilahe illallah'ın anlamı sizin zannettiği, e, onun zannettiği gibi Allah'tan başka ilah yoktur demek değildir bu vakaya zıttır çünkü Allah'tan başka sayısız ilah var oradaki la arkadaşlar bir şeyin yokluğunu haber vermek için değil varlığını etmek için değil. Oradaki la bir şeyin hakikatini nefretmek içindir. Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur. Varlığını etmek için değil. Hakikatini etmek içindir. Niçin o öyle bir yanlışa düştü? Çünkü ilah kelimesinin anlamını bilmiyoruz. İlah kelimesinin anlamı sevgi ve zillet içinde tapınılan demektir. Peki ben şöyle bir cümle kursam yanlış olmaz mı? Allah'tan başka sevgi ve zillet içinde tapınılan yoktur. Yanlış. yanlış olur. Çünkü bir sürü var. Öyle değil mi? Sevgi ve zillet içinde tapınılmaya layık olan sadece Allah'tır. İşte la ila illallah'ın hakiki, gerçek anlamı budur. Biraz uzattık. Buyurun. Üçüncü mesele. Bu ikinci meseleyi iyi belleyin. İbadetin aslı tevhiddir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ibadet üzerine değil. Kur'an'da arkadaşlar, bakın, bugün elimizde bulunan ilk tefsir, yazılmış ilk tefsir, Mukatil bin Süleyman'ın tefsiridir. Muqatil bin Süleyman'ın tefsirini açın. Bakın arkadaşlar. Kur'an'da ne kadar ibadet kelimesi geçiyor. Mesela bunu tefsir etlerken ne diyor? Yani tevhid etsinler diyor. Kur'an'daki ibadet kelimelerinin hepsini tevhid ile tefsir eder. Çok hepsini. Tamam. Çünkü İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki Kur'an'daki bütün ibadet kelimelerinin anlamı tevhiddir. Evet. Çünkü Mekke müşrikleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir kavga yoktu. Allah'a ibadet edilir mi edilmez mi hakkında. Mesele şuydu. Allah'tan başka ibadet edilenler. Mesele buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki O vahiddir, ehaddir, zatında, sıfatlarında ve sadece o layıktır ibadete başkası değil. Kavmi diyordu ki hayır. Hayır. Bunlar da tazime, sevgiye, önlerinde zilletle eğilmeye layıktırlar. Ve biz bunu illa liyukarribuna ilallahi zırfa Ve biz bunu Allah'a yaklaşmak için onlara yapıyoruz. Biz ikrar ederiz, iman ederiz ki bu putlar yaratıcı değildir diyorlardı. Vallahi hiçbir müşrik kendi eliyle yaptığı putun kendisinin yaratıcısı olduğunu iddia etmiyordu arkadaşlar. Hiçbir müşrik, kendi eliyle yaptığı putun, Halik, Malik veya Rezzak olduğunu, rızıkları onların taksim ettiğini iddia etmiyordu. Sadece diyorlardı ki, bunlar bizimle Allah arasında aracıdır. Ne buyuruyor, ne buyuruyor Yüce Allah Azze Yunus suresinde? Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Hangi hususlarda? İbadet ve taatımızın kabulü hususunda. Başka? Yağmurların bize indirilmesi. Biz onlara tazim edeceğiz, hürmet edeceğiz ki bize yağmurlar indirilsin. Bugün aynı şeyi başkaları da söylüyor. Dur edepten mahrum olan her hayırdan mahrum olur. Size edep diye emrettiği şey tapınmanın ta kendisidir. Diyor ki eğer falan filan zatlara saygısızlık edersen, tabii o saygısızlığı ne zannediyor? Yani eğer onlara tapınmayı terk edersen. Eğer onlara tapınmayı terk edersen yağmurdan mahrum olursun. Veya İstanbul'da deprem olur. Onun için o büyük zatlara çok çok edeb, edepli olman lazım. Edepli olman, bu sözden kastı ibadet etmen lazım. Çünkü kendisi ibadet ediyor. Ya çaput bağlıyor, <gülüyor> ya gidip etrafını tavaf ediyor, yahut secde ediyor, yahut ruku ediyor o kabirlerin, o türbelerin, yahut ola kurban kesiyor, yahut ondan yardım istiyor, ve diyor ki, bu onlara karşı yapmamız gereken saygıdır. Onlar büyük zatlar. Edebli olmak lazım diyor. Eee ne demiş büyüklerimiz diyor? Edebden mahrum olan her hayırdan mahrum olur. Al sana deli. Peki buyur. Üçüncü mesele. Tevhidi gerçekleştirememiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Bu alanda yüce Allah şöyle buyurmaktadır. "Ve la entum abiduna ma a'bud." Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değil. Subhanallah. Tevhid ikinci mesele. diyor ki, tevhid'i gerçekleştirememiş kişi yüce Allah'a ibadet ediyor değil. Yani tevhidi her kim gerçekleştirememiş ise onun Allah'a yaptığı ibadet ibadet ile isimlendirilmiş. Onun Allah'a yaptığı ibadet ibadet değildir. وَلَا أَمْتُنْ عَبِدُونَ ma abud. Yüce Allah ve Celle Resulü nam ediyor. Kul, de Ya يَا اَيُّهَا Ey kafirler topluluğu ben sizin taptıklarınıza ibadet ettiklerinizi et, ibadet etmem ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. ibadet ettiğimize, ibadet ettiğime kim o? Allah, Allah ibadet etmezsiniz <gülüyor> Ha. İleride de ben sizin ibadet ettiğinizi ibadet etmeyeceğim. sizde de ileride benim ibadet ettiğime ve lâ entum ibadet edecek değilsiniz. Şimdi Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette Mekkeli müşriklerin Allah'a ibadet etmediğini haber veriyor. Allah'a ibadet etmiyorlar. Peki vaka böyle mi? Değil. Çünkü onlar Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyorlardı. Hatta Allah'a takarrup niyetiyle Allah'a takarrub, Allah'a yaklaşma niyetiyle putlara ibadet ediyorlardı. Yani hedef asıl hedef Allah'a ibadetti. Asıl hedef Allah'ın hoşnutluğuydu. Ve yüce Allah az dereceleri ibadet ediyorlar. Öyle değil mi? Nitekim ekimlerden bir kısmını, mallardan bir kısmını, kurbanlardan bir kısmını putlara, bir kısmını da yüce Allah'a ayırıyorlardı. Öyle değil mi? Hacca gittikleri zaman لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَكَ diyorlardı. Değil mi? <gülüyor> La شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ illa Aa, diyorlardı. Diyorlardı senin bir ortağın yoktur illa ancak diyordu, diyorlardı. Bunlar var onlar da senin kullarındır. diyorlardı. Bunlar da senin kullarındır diyorlardı. Şimdi Allah'a ibadet ediyorlardı. Fakat ne dedik ikinci meselede? Tevhidin aslı şey, ibadetin aslı tevhiddir. İçinde tevhid olmayan ibadet, ibadet değildir. Onun için üçüncü meselede şey ne diyor? Tevhidi gerçekleştirememiş olan kişi, Allah'a ibadet ediyor değildir. Biz bununla ne anlayacağız? Tevhidi gerçekleştirememiş olan kişinin Keh boştur. Orucu boştur. Haccı boştur. Zekatı boştur. Çarşafı boştur. Sakalı boştur. Bütün ibadeti ve taati, bütün hayır ve hasenatı, bütün külliyeleri ve medreseleri ve bütün ve bütün camileri boştur. Memleketin her tarafındaki bütün talebeleri de ve fıkıhı ve tefsir öğretmesi ve hadis öğretmesi hükümsüzdür, boştur. O mümin olarak da Allah'a ibadet edici olarak da nitelendirilemez. Yüce Allah subhanahu ve teala Mekkeli müşrikleri iman ile de nitelendirmedi. İman ile nitelendirmedi. Peki Allah Subhanehu ve Teala'nın varlığında tereddütleri mi vardı Mekkeli Hayır. Allah Subhanehu ve Teala'nın Halik, Malik, Rezzak oluşunda tereddütleri mi vardı? Hayır. Niçin onlar mümin olarak nitelendirilmedi? Bugün bazı bid'at ve dalalet ehli kimseler, Allah vardır, Haliktir, Maliktir, Rezzaktır diyenlerin mümin olarak nitelendirileceğini ve onların yakasından elini çekmemiz gerektiğini söylüyorlar. Onlarla uğraşmamamız gerektiğini söylüyorlar. Hatta gittik birisini ziyaret ettik. Ne dedi? Dedi ki siz bizim yakamızdan elinizi çekin gidin kara oynatanlarla uğraşın dedi. Biz adam oynatıyoruz dedi. <gülüyor> dedi filan yerdekilerden de filan yerdekilerin de yakasından elinizi çekin. Arkadaşlar bu adam zannediyor ki kişi Allah halıktır, maliktir, rezzaktır deyince Müslüman olur. Yahut zahir amelleri yerine getirince mümin oluyor. Hayır. Tevhidi gerçekleştirememiş kişi Allah'a ibadet ediyor değildir ve aynı şekilde mümin olarak tesmiye edilmez, isimlendirilmez. Tevhid ibadetin aslı çünkü. Yüce Allah Azze ve Celle ibadet ediyor değil. Onun için arkadaşlar bizim gözümüzü hiç kimse boyayamaz. Bir kişi Resullerin getirdiği en büyük hakkı reddettiği zaman onun bütün ibadet ve taatı boş. Şimdi ne, nedense Müslümanlar rahiplerin bütün takvalarının ve zühtülerinin kendilerini dünyadan uzak tutmalarının boş olduğunu söylüyoruz. İçimizde rahiplerin yaptığı ibadet ve taatler geçerlidir diye mu? mı? Yok. Bak, kiliseye çekilip ömür boyu ibadet etmeleri o rahip kızların ömür boyu Allah için bakire kalmaları sırf Allah'a ibadet için kenara köşeye çekilip takva ve zürt içerisinde ona tapınmaları geçersin. mi? <gülüyor> Aynı şekilde arkadaşlar tevhidi gerçekleştirememiş bir kişi adını Müslüman olarak koysa da ve kimliğinde Müslüman olarak yazsa da Allah'a ibadet ediyor değildir. Teheccüdü ve zikri ve takvası ve sakalı ve çarşafı ve şu kadar medresesi var adamın ve medreseleri. Abi öyle deme. Türkiye'de çarşaf kimin yüzü suyu hürmetine var zannediyorsun. Ve çarşafı da boştur. Çünkü tevhidi gerçekleştiremez. Tevhid Resullerin en büyük davetidir. Tevhid nedir arkadaşlar? Tevhid Allah'a, kalbi Allah'a halis kılmaktır. Kalbi Allah'a halis kılmaktır. Sür çıkar ahyarı dilden, kalpten bütün Allah'ın gayrısını silmektir. İbadete layık olarak onu belirlemektir. Tevhidin mertebeleri var. Tevhidin mertebeleri var. Tevhidde kemal nedir? Şeyh Salih Halif Şeyh diyor ki, Tevhidde kemal, kalbin Allah için çarpmasıdır. Bütün korkunun ve ümidin, bütün sevginin ona yönelmesidir. Böyle bir kişi, tevhitte kemale ermiş bir kişi, hep onun hoş mutluluğunu ve rızasını arar. Bütün gayret ve çabası, o acaba razı olur mu? Dur. O seninle konuşur ama, hesabında hep başkası vardır. O da Allah. Zahiren insanlarla beraberdir. Kalbi Allah Azze ve Celle ile beraberdir. Allah Subhanahu Wa Taala'nın hoşnutluğu hep onu gözetir. Tevhidde kemale ermiş kişinin gülmesinin diye arka planında akniyet vardır. Onun gülmesi diye Allah'ı hoşnut etmek içindir. Tevhidde kemale ermiş birisi sana güldüğü zaman sen zannedersin bana gülümsüyor. Bak beni seviyor. Onun bir hedefi daha vardır. Sadaka cevabı. Hep Allah'ın hoşnutluğunu düşünür. Tevhidde kemale ermiş birisi kalbine Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasının sevgisini ve saygısını sokmaz. Onun nezdinde saygıya layık olan Allah'ın saygı göster dedikleridir. Anasına hizmet eder Allah'ın hoşnutluğu için. Babasına hizmet eder Allah'ın hoşnutluğu için. Sadaka verir Allah'ın hoşnutluğu için. Tevhitte kemale ermiş birisi, insanlar ne derler ve desinler için çalışmaz. Ne derler, hiç önemli değil. Ne derler? Ne ne derler? Hiç önemli değil. O gün Süfyan'ın bir kıssasını anlattık da sahiptir ve değildir, güzel bir kıssa. Süfyan sabahleyin çıkmış acele acele gidiyor rahmetullahi aleyh. Birisi diyor, Süfyan, Süfyan, yahu kazanı ters misin diyor, elbiseni misin? O Bakıyor elbiseye, tekrar yürüyor, sabah namazına gidecek. Ya Süfyan diyor, elbiseyi ters misin? Çünkü ben onu Allah hızası için giydim diyor, kul razı olacak diye. Çıkartmam diye. <gülüyor> Bu bir kıssa tabi. Teyhitte kemale inmiş birisinin bütün hedefi ve maksadı Yüce Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu. Tabi şimdi diyeceksiniz ki ya biz bütün amellerimizde Allah Subhanahu ve Teala'nın hoşnutluğunu kast bir kul değiliz. Ha o zaman kemalimiz eksik. O zaman kemalimiz eksik. Aklımızda hep hesaplar dönüyor. Hesaplar, hesaplar, hesaplar. Fakat o hesaplar içerisinde Yüce Allah Azze ve Celle yok. O zaman tevhitte kemalimiz eksik. Fakat tevhitte biliyorsunuz arkadaşlar, kemal sahibi olmayan dahi cennete girecek. Ama bir kişi eğer tevhid hususunda onu bozacak, onu ihlal edecek tevhidi ihlal edecek. ihlal edecek. Herhangi bir hastalığı var ise o bitmiştir. O edediyen cehenneme girecek. Onun ibadeti ve taati tamamen boştur arkadaşlar. Boş. Tevhidi ihlal eden şeyler ihlal eden şeyler <gülüyor> kimden onu gideren şeyler. Bunlara ne diyoruz? Büyük Şükür. küfür ve şirk bir de tevhidi zedeleyen şeyler küçük şirk tevhidi zedeleyen şeyler küçük şirk Koluna halka asmış ya buna ne hayırdır? ya da buraya e, muhabbet muskası koltuk altına asılıyor <gülüyor> muhabbet onu astın mı e, işte e, hangi kızla evlenmek istiyorsun o kız seni seviyor şimdi böyle asıyor buraya koltuğun altına Kol buraya şey yapıyorum. Göz müsünüzdür adamın kolunda muska. Evet, evet. bu muhabbet muskası. Yani o adam evlenmek istiyor. Ya da Allah muhafaza başka bir halk karıştırmak istiyor. Muhabbet muskası yapmış. Yani onu sevecek o muskanın içinde kimin ismi yazılıysa onu sevecek. Ha bu küçük şirk. Bu küçük şirk. Fakat ibadeti Allah'tan gayrısına yönetmek şeklindeki şirk ha bu tevhid-i zedeler tevhidi zedeler. Ne miktarda zedeler? O adamın inancına, akidesine, ameline göre zedeler. Ama büyük şey Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yalvarıp yakarmak tevhidi tünden gider. O adamda tevhidten, yani imandan yani imandan hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz arkadaşlar o adamın haccı, orucu, namazı bütün ibadetleri boşluğu üçüncü mesele neymiş tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değil gözünüzü kulağınızı açın birilerinin takvası, secdesi sizi aldatmasın evet dördüncü mesele peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet kavimlerine Allah'a ibadet edin Tağut'tan sakının diye emretmeleridir. Evet. Bunu nereden almış? Bunu ikinci ayetten almış. En i'budullaha tağut. Bütün peygamberler işte kavimlerine bu davet ile geldiler arkadaşlar. Bu daveti verdiler. En i'budullaha Allah'a ibadet edin. Veçtenibut tağut. Tağuttan sakının. Dersiyle yeni gelen arkadaşlar öyleyip biz bunların hepsini işledik arkadaşlar ibadet kavramını ve tavut kavramını biz geçmiş derslerimizde işlemiş idik. Ee, bu fotokopilerden elinde olmayan arkadaşlar, diğer arkadaşlardan bunu fotokopi ettirebilirler. Bu kitap henüz çıkmadı. Ee, ve diğer arkadaşlarıyla bu konuları müzakere edebilirler. İnşallah. Ee, dördüncü mesele, peygamberlerin gönderilmesindeki hükmet arkadaşlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin insanları ve cinleri yaratmasındaki hikmeti ne ise peygamberleri göndermesindeki hikmet de o değil. İnsanlar Allah Subhanahu ve Teala onları ibadet için yarattığı halde bu maksattan kaç şekilde saptılar? 3 şekilde insanlar bu hedeflerinden bu maksatlarından ne için yaratılmışlar ise o maksattan sattılar. Öyle mi? Evet. Birincisi şirk, şirk. şirk. Maksattan, yaratılış maksadından insanların birinci sapma şekli şirk. İkincisi küfür. küfür. küfür. Üçüncüsü gaflet. Birincisi şirk. Yani onunla birlikte başkasını ibadet etme. İkincisi küfür. Ona ibadeti <gülüyor> tamamıyla tümüyle reddedip kabul etmemek. Maalesef bu akım asrımızda yayıldığı kadar hiçbir asırda yayılmamıştır. Bugün Avrupa'nın yüzde ellisi Avrupa'nın yüzde ellisi dünyanın diğer bölgelerindeki binlerce insanlar, Türkiye'mizde birçok insan Yüce Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmeyi toktan reddediyor. Ha şirk koşuyor mu? Şirk de koşmuyor. Gidip kabirlere, türbelere, putlara Hiçbir şeye inanmıyor. Gaybıyım. Gayba, gayba hiç inanıyor. Ne kuran olan, batıl olan, aslı astarı olmayan gayb ne de hak olan gayb. gayba hiç inanış yok. Yani putlara ibadet etmediği gibi, yüce Allah Azze ve de ibadet etmiyor, ahirete iman etmiyor, Allahu Teala ile karşılaşacağına iman etmiyor veya dünyada Allahu Teala'nın olaylara hakim olduğunu iman etmiyor. Diyor ki doğa olayları, doğa yaptı, doğa götürdü doğa getirdi, tabiat tabi, tabii olay şimdi bir tanesi iman anlatıyor diyor ki tabi olay, bak iman anlatırken tabi olay diyor, yanlış bunlar tabiat olayları doğa olayları deprem doğal afet doğal afet deprem doğal afet, başka işte bunun gibi şeyler bu tür insanlar arkadaşlar yüce Allah Hazretleri'ne ibadet etmediği gibi Allah'tan gayrısına da ibadet etmiş. Bunlar küfür ehli. Kibirlenenler. Evet. Üçüncüsü de gaflet. Bunlar da ikrar ediyorlar ve iman ediyorlar ki evet Allah ibadete layıktır. Ve yine ikrar ve iman ediyorlar ki Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. İnşallah biz onlardanız değil mi? Fakat bu grupta Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadeti gerçekleştirmiyor. Allah'ı ilah edinmesi eksik. Allah'ı ilah edinmesi eksik. Başına bir musibet, bir hal geldiği zaman yönelişi Allah Subhanahu ve Taala'ya olmuyor. Eksik. Allah Subhanahu ve Taala'yı tam anlamıyla ilah edinememiş. İşte biz bu kitabı ı okuyoruz ki o hal bize galip olsun bütün tevhide zıt olan küçük ve büyük şirkin bütün türlerinden temizlenelim ve kamil anlamda Rabbimizi ilah edinen. Peki bu eksiklik nereden kaynaklanıyor? Allah'ı ilah edinememe eksikliği nereden kaynaklanıyor? Allah'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. Allah'ı Anılmamaktan kaynaklanıyor. Eğer bilse ki Allah'tır aziz eden, Allah'tır zelil eden, Allah'tır yükselten, Allah'tır alçaltan bilse bunu Allah Subhanahu ve teala'ya yönelmez mi? Bugün yüce Allah Subhanahu ve teala'ya ilah edinmedeki eksiklik çok önemli bir hastalık halini almış arkadaşlar. <gülüyor> Bugün Çağlayandayız ha. Diyorlar birbirlerine. Bugün Çağlayandayız ha. Ne işimiz var Çağlayanda? <gülüyor> tam sizin yerin. Mustafa diyorlar tam sizin yeriniz. Eski zaman aynı gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Çağlayanda toplanan ben her yıl gelmiyorum. 2-3 senedir geldim. <gülüyor> Erzurum'da o kapalı spor salonunda toplanan on binlerce kişi kanımız aksa da zafer İslam'ın Muhammed'in ordusu, Yahudi'nin korkusu dedik, derken ağladık. Ben ağladım şahsen. Dedik, derken de ağladık ama hiç günahların için ağlamadı. <gülüyor> Başörtüsüne özgürlük isteyen ve bu uğurda Ankara'lara hatta Kabe'lere kadar yürüyen o zavallı kızların aklına gece kalkıp ağlamak gelmedi. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Allah subhanehu ve teala'yı Rububiyetinde bilmiyorlar, tanımıyorlar. Bilmiyorlar bütün kainatın yöneticisi Allah'tır ve Allah yapıyor. O irade etmeden hiçbir şey olmaz. Bilmiyorlar. Ya nasıl bilmiyorlar? Ben sordum hepsi biliyorlar. Yok. bilmiyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedi? kavmini başka bir Resul de aynısını demişti. Magfet et, et. Onlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama hakikatiyle bilmiyorlar. Hakikatiyle bilmiyorlar. Bu başınıza gelenlerin hepsi Allah'tandır. Ve bunu giderebilecek olan yalnızca Allah'tır. O an kişi toplanıyorduk şimdi. Böyle eller de yumru yumruk şeklinde. Tabi bu parmak kafası yumruk, <gülüyor> <gülüyor> bu parmak havada. Eller yumruk bu parmak havada. Diyorduk ki Muhammed'in ordusu, Yahudi'nin korkusu ve anlıyorduk. Ama o on bin kişi sabah namazına gelmiyordu. <gülüyor> Gelmiyorduk. Ve biz günahlarımız için hiç anlamamıştık. Ama bir şey vardı e, şey programı ağlatma programı vardı bir tane. Gözdaşı Göz geceleri. geceleri. Gözdaşı gecelerine gittik. Ben hiç gitmedim. Gittik. <gülüyor> o zaman yanmıştım işe o zaman Allah'a şükür bir işe ben gitmedim ama gidenler hep ağladılar o anlattı bunlar ağladı o anlattı bunlar ağladı geldiler ama günahlarına ağlamadılar günahlarına ağlamadılar Allah'ı hoşnut ediyor muyuz veya o bize gazap etmiş mi umursamadılar Dediler ki biz halledeceğiz. Biz halledeceğiz. Biz çözeceğiz. Hata. Buradan, buraya nereden geldik? <gülüyor> <gülüyor> peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet tevhid. Evet, Aynı şey. Evet, Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet Selim abinin buyurduğu gibi insanların yaratılış maksadından sapmasıdır. Yaratılış maksadından sokmasıdır. Onlar ilkin şirkten nehyettiler. Peygamberlerin kavimleri şirk koşuyor. İlkin şirkten nehyettiler. İman eden bir topluma oluşturdular ve onları devamlı o iman eden topluluğu Allah'ı ilah edinmeye sürekli bir şekilde teşvik ettiler. Allah'ı ilah edinmeye sürekli bir şekilde teşvik ettiler. Evet. Beşinci mesele Peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Vala kat baatna fi kulli Bütün ümmetlere her bir ümmete mutlaka bir Resul gönderdik. Buyuruyor Yüce Allah Azze ve Onun için şeyh ne diyor? Beşinci mesele Peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Evet. Altıncı mesele tüm peygamberlerin dini tektir. Ve o da terhittir. Evet. Bütün rasullerin ve Nebilerin dini tektir arkadaşlar. Tek. Şeriatları farklıdır. Şimdi bizim şeriatımızda şarap haram. Başka bir şeriatta şarap haram değil. Yani içe içe cennete gittiler. <gülüyor> bizim şeriatımızda hırsızın eli kesiliyor. Başka bir şeriatta kesilmiyordu. Bizim şeriatımızda bir husus şöyle bizim şeriatımızda Yüce Allah Azze ve Celle hayvanın isyalarını bize hala kıldı. İsrailoğullarının şeriatında bu haramdı. Şeriatlar peygamberlere gönderilen hayat düzenleri değişebilir. Değişmiştir. Fakat din Din değişmez. Ve bütün Rasullerin ve Nebilerin dini tektir. O nedir? Tevhiddir. Bütün Rasullerin ve Nebilerin daveti de aynıdır. Dinleri de aynıdır. Dinleri davetleridir. Davetleri dinleridir. Ve o da ibadetlerle Allah'ı tevhid etmektir. Arkadaşlar daima biz tevhid kelimesini kullandığımız zaman bu anlamda kullanıyoruz. İbadetlerle Allah'ı tevhid etmek. Yani tevhid, tevhidi uluhiyyet. Tevhidi uluhiyyet. Evet. Dip not var. Dip not var. Yüce Allah buyuruyor ki Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ey Muhammed Allah Aleyhisselam ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak ki benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin. Enbiya Suresi 25 Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede de bütün rasullerin dininin tevhid olduğunu bütün rasullerin dininin tek olduğunu bize açıklıyor. Ve ne buyuruyor? Senden önce de hiçbir rasul göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak ki benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin. Demek ki bütün Resullerin dini aynıdır. O da tevhiddir. Şu buyruk da buna benzemektedir. Senden önce gönderdiğimiz Resullerimize sor. Rahmandan başka ibadet edilecek ilahlar tayin etmiş miyiz? Zuhru, Zuhru Suresi 45. ayet. Evet bu ayette bütün Resullerin aynı davet, aynı din ile gönderildiklerini ortaya koyuyor. Ne buyuruyor Yüce Allah Azze ve Celle? Senden önce gönderdiğimiz Resullerimize sor. Rahmandan başka ibadet edilecek ilahlar tayin etmiş miyiz? Hayır. Yüce Allah Subhanehu ve Teala kendi zatından başka hiçbir ilah tayin etmemiştir. Kendisine ibadet edeceğimiz. Evet. <gülüyor> Yüce Allah bütün nebileri hiçbir ortağı olmaksızın bir tek Allah'a ibadete çağırmak için gönderdi. Aynı şekilde fıtrat da buna şehadet eder. Müşriklerin hiçbir delilleri yoktur. Onların hüccet olarak öne sürdükleri şeyler ise Rabblerinin katında iptal olmuştur. Onlara hem gazap hem de şiddetli bir azap vardır. Tefsirul Kur'anul Adim İbni Kesir Enbiya Suresi 25. ayet. Evet, Enbiya Suresinin 25. ayetinde Allah Subhanahu ve teala buyruğunu tefsir ederken İbni Kesir'de ne diyor? Bütün nebiler hiçbir ortağı olmaksızın bir tek Allah'a ibadete çağırmak için göndermiştir. Aynı şekilde fıtrat da bunun şahididir. Müşriklerin, yani Allah'tan başkasına ibadet edenlerin ne akli ne de şer'i hiçbir delilleri yoktur. Biraz daha devam edelim mi? Va arkadaşlar vakti olmayıp çıkmak isteyen çıkabilir. Çünkü bazı arkadaşların iş vakti geldi. Evet. Devam edin. Yedinci mesele. <gülüyor> Ayet vadislerden anlaşılan meselelerin en büyüklerinden biri tağuta küfredilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleşmeyeceğidir. Subhanallah. Evet. Yedinci mes'elede şeyh neyi zikrediyor? Bu zikrettiğimiz ayet ve hadislerden anlaşılan meselelerin en büyüklerinden biri şudur. Neymiş o? Tağuta küfredilmedikçe Allah'a ibadet gerçekleşmez. Evet. bu anlamda yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şöyle hatırlatayım. yekfur bi't-taguti ve yu'min billahi fe Bakara suresi 256. ayet. Kim tavutu küfredip Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar kendi zatına yapılan ibadetin gerçekleşmiş olabilmesi için, onun zatına yapılan ibadetin tahakkuk etmesi için, mutlak surette bize tağuta küfretmeyi fark kılmıştır. Tabii biz bunu biz bu küfür kelimesini arkadaşlar halkın ağzında dolaştığı gibi, sövmek anlamında kullanmıyoruz. Küfretmek, tanımamak, reddetmek kabul etmemek, sırt çevirmek diye anlamlandırabilirsiniz. Küfür kelimesinin aslında nankörlük vardır arkadaşlar. Küfür kelimesinin lugavi olarak aslında gizlemek, saklamak, nankörlük etmek vardır. Lugavi olarak aslında bu vardır. Küfür etmek, tanımamak, reddetmek, kabul etmemek anlamındadır. Taguta küfretmedikçe yani ben tagutu tanımıyorum. Bütün tagutları reddediyorum. Taguta karşı geliyorum. Ona asla ina inanmıyorum. Onu asla ikrar etmiyorum. Demedikçe kişinin Allah'a imanı gerçekleşmez ve yine yüce Allah'a ibadet gerçekleşmez. Onun için arkadaşlar bir kişi, dikkat edin buraya, bu yedinci mesele çok büyük bir meseledir. Bir kişi yüce Allah'a ibadet edebilir. Bütün şirklerden de temiz olabilir. Dikkat edin. Allah'a ibadet ediyor. Şirkin her türlüsünden uzak ve temiz. Bu kişi Allah Subhanahu ve ibadet ibadeti gerçekleştirmiş olamaz tavuta da küfür etmedikçe kendisinde hiçbir şirk yok tevhidi gerçekleştirdi Allah'a ibadette biraz önceki meselelerden birinde okumuştuk Allah'a ibadet tevhid olmadıkça geçersin öyle değil mi? Allah'a ibadet var ve ibadette de tevhid var Allah'a ibadet var ve ibadetlikte de teyhid var yani yüce Allah'a dua ediyor başkasına etmiyor yüce Allah azze ve celle'ye tapınıyor başkasına tapınmıyor fakat Allah'tan başkasına tapmıyor ama Allah'tan başkasını da reddetmiyor veya tapanlara sesini çıkartmıyor şimdi dipnotu okuyacağız tağuta küfretmiyor tağuta küfretmiyor evet tağuta ibadet etmiyor Taguttan kaçınıyor, sakınıyor fakat taguta küfretmiyor. Taguta küfretmeyenin Allah'a ibadeti geçersizdir. Yani illa tamam kardeş. Ben Allah'a ibadet ederim. Taguta da ibadet etmem. Yetmez mi? Yetmez. Taguta küfretmen lazım. Tağuta küfür etmen lazım. Yani evet. demen lazım ben tağutu tanımıyorum reddediyorum. Bunun delili nedir? Femen yekfur bit tağuti Şimdi arkasından ne gelecek bak. Yüce Allah buyuruyor Femen yekfur bit tağuti Her kim küfür küfrederse Her kim küfür küfrederse Bak arkasından ne gelecek şimdi. Dikkat edin. Ve بِاللّٰهِ وَاللّٰهَ اِيمَانَ اَدْرُ Allah, Allah Subhanahu ve teala tağuta küfretmeyi Allah'a imanın önüne almıştır arkadaşlar. Tağuta küfretmeyi Allah'a imanın önüne almıştır. Çünkü iman geçersizdir, tağuta küfretmedikdir. La ilahe zaten la ilahe illallah kelimesinde de tağuta küfür Allah'a imana dersin sonunda sorular önceliklidir İlkin tağuta küfür var la ilahe illallah kelimesinde ilkin ne var tağuta küfür etmez <gülüyor> tağut nedir Allah'tan başka her ibadet edilen bu, bu, bu ibadetten razı olan tağut bu La ilaha illallah kelimesine tavuta küfür var. Ne yavaşlıyor la ilahe <gülüyor> la ilahe. La. Reddediyorum, tanımıyorum, karşı çek, karşı geliyorum, kabul etmiyorum. İlahe bütün zillet ve sevgi ile ibadet edilen nedir? Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da Amerika'da dünyanın neresinde olursa olsun kendisine zillet ve sevgi ile tapınılanları canlı veya cansız gök cismi veya yer cismi ne olursa olsun ben reddediyorum yani onlar ibadete layık değildir onlar önünde sevgi ve zillet ile tapınılmaya layık değildir iyi de şimdi bunu söyledik bu umumi bir hüküm oldu. Ben bütün ibadet edilenleri reddettim deyip durursam Allah Allah. bunun içerisine Allah Allah. bu hükmün içerisine Yüce Allah da dâkildir. Öyle değil mi? Evet. Şimdi La ilahe deyip durduğun zaman bütün ibadet edilenleri reddetmiş oldun. Ve bu umumi hükmün içerisine Yüce Allah da dahil oldu. Şimdi bir istisna yapmamız lazım. Kimi istisna edeceğiz? Allah Allah. Elbette Halik'imizi istisna edeceğiz. Elbette Malik'imizi, Rezzak'ımızı istisna edeceğiz. Bizi kim yedirip içiriyorsa, bizi kim yarattıysa onu istisna edeceğiz. Hepsini reddettik. Ben ibadet edilenleri falan tanımıyorum. birisini tanımıyorum. Hepsini reddettik. Elimizin sırtıyla bütün ibadet edilenleri geri çevir. ya bu totem iyidir bak, gel buna ibadet et yok Hı, abi. abi şu yıldız Süreyya yıldızı var ya aa, tam dua et <gülüyor> <gülüyor> bizim Şakir'e demiş ki ben İstanbul'da <gülüyor> Estağfurullah. demiş ki ben İstanbul'da demiş başka hiç kimseyi tanımam Haydar baba gibisi yok <gülüyor> gittim demiş çektim onu Hayber Baba'ya Şimdi, <gülüyor> Bak Şakir'e davet veriyor Şakir dedi Yok ben o ibadet ettiklerimizin hiçbirisini tanımıyorum yani reddediyorum yani kabul etmiyorum ne Hindistanlıların ibadet ettiklerini ne Asyalıların ne Avrupalıların hepsini reddettik E, e bunun içine allah Teala da dahil oldu Gökte ibadet edilenleri de reddettik, yerde ibadet edilenleri de reddettik. Bunun içerisine yüce Allah da dahil oldu. Şimdi bir istisna yapacağım. İlla, illa harfi istisna. İlla Allah. Allah hariç. Benim bu söylediğime yanlış anlamayın. Ben reddediyorum derken illa Allah hariç. İllallah Allah halk. Yanlış anlaman. İşte la ilahe illallah kelimesi bunun. La ilahe illallah kelimesi taguta küfür etmekten ibarettir. İşin ince noktası orası zaten. Yoksa bir adamla bir adam hangi kelimeyle imana girer? Allah'a iman ettim kelimesiyle imana girilir mi? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettim, Kur'an'a iman ettim kelimesiyle imana girilir mi? şart koşuyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İnsanlarla savaşmakla emrolun. Ya ne zamana kadar bu savaş? Bu savaş ne zamana kadar? Allah, Allah emretti. Savaşı emretti. Savaş müstehat falan değil yani. Savaş farzdır. Çünkü emir var hakkında. Emir ucubiyet bildirir. Savaşmak farzdır. Allah savaşı emretti. Ne zamana kadar emretti? Ne zamana kadar? Vallahi biz savaşırız. İskender bir çıkmış. O, 17 yıl mı? 17 yıl dönmemiş. Bütün buraları, bütün Asya'yı egemenliği altına almış. Ama sonunda durmuş. Biz durmayız. Biz durursak bizden sonraki nesillerimiz devam edecek. Ne zamana kadar savaş? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne zamana kadar? Demedi. Ben ölene kadar savaşacağım. Kendisinden sonrakiler de savaşsın diye ne dedi? Allah la ilahe illallah deyinceye ve namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmam bana emrolundur. Bu hadis İslam'da savaş müdafaa savaşıdır diyen bid'at ve dalalet ehlini reddeden kat'i bir hüccettir. İslam'da savaş müdafaa savaşı değildir. İslam'da savaş hücum savaşıdır. Müdafaa suretindeki savaş da evet o da cihattır. Fakat İslam'ın emrettiği savaş hücum savaşıdır. Ha. Ne zaman ahiret savaş? La ilahe illallah deyinceye kadar. Buraya nereden geldin ben? Nasıl geldim daha buraya? La ilahe illallah neyse şimdi unuttum nasıl geldi. <gülüyor> Tağut yer yüzündeki bütün tağutlar bitecek. Yüce Allah Subhanahu ha yüce Allah Subhanahu ve taala ibadeti gerçekleştirene kadar devam edeceğiz. Allah oluşturdu. Bilmiyorum oraya nasıl geldim. <gülüyor> evet, bunu bitirelim, haftaya bırakalım. Ha, burada uzun bir dipnot var. Hayırdır. Burada bu bir uzun dipnot var arkadaşlar. Tavuta küfretmek ile inci. Yani tavuta küfretmenin kapsamına neler giriyor? Öyle ya, imanımın sahih olabilmesi için Allah'a ibadetlerle birlemem yetmiyor. Tavuta da küfretmem lazım. Onun için arkadaşlar ulemaya soruldu. Bir kişi diyor ki Evet ben tevhidi ikrar ediyorum Allah'tan başkasına ben ibadet etmem. Ama ibadet edenlere bir şey diyemem. Bu adam Müslüman mıdır? Hayır, hayır. değil. Bir adam dese ki, ya e o kardeşim herkesin dini kendine. Tamam, en doğru din bizimki. Ben Allah'tan başkasını ibadet etmem. Ama sen niye kızıyorsun ki Afrika'da töteme tapanlara? Dese. Arkadaşlar bu adamın imanı sahih midir? Değildir. Niçin? Tağuta küfretmemiştir. İlla diyecek ki bütün ibadet edilenler batıldır. İlla bunu söyleyecek. Allah'ın adına yemin olsun Allah ile birlikte başkasını istisna ederse kafirdir. Sadece de Allah'ı istisna edecek. Bütün ibadet edilenlerin batıl olduğunu söyleyecek. Allah'tan başka ibadet edilenlerin hepsinin batıl olduğunu söyleyecek. Yani küfür küfretmek budur zaten. Allah'tan başka bütün ibadet edilenlerin batıl olduğunu söylemek. Bunu söyleyecek sonra tek bir zatı istisna edecek. İki tane değil. değil. Bizim cahil halkın yaptığı gibi onun oturduğu kalktığı zaman Ya Rabbi Ya Resulallah demeyecek. İstisna iki değil. Tek. Sadece Allah'ı istisna edecek duaya, yalvarmaya, ibadete kendisine el açılmaya layık olan sadece Allah'tır diyecek. İnallah yetmez. İbadete layık sadece Allah'tır. Dedi. Sonra tavuta küfretmedi. tavuta küfretmedi. Olmaz. Evet. Evet. Ee, Allah Subhanahu ve Teala bize fahmetmeyi Fıkh etmeyi, anlamayı nasip etsin. Amin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi tevhid üzerine kaim kılsın. Amin. Bizim hoşnutluğunu kazanmak için çalışacağımız zat yüce Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasının hoşnutluğunu arayan kalp tevhidde eksik kalptir. Tevhidi eksik olan bir kalptir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala'ya güvensizlikten doğuyor. Yüce Allah'a Güvensizlikten doğuyor. İnsanlara iyiliği emredip de kendimizi unutmayalım arkadaşlar. İnsanlara diyoruz Allah'tan başkasına yalvarıp yakalmayın. Allah'tan başkasına dua etmeyin. Ama bizim kalbimizde Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasının hoşnutluğunu aramak var. Bu nedir? Bu tevhidi zedeliyor işte. Niçin? Niçin zedeliyor? Çünkü hoşnutluğu aranmaya layık olan zat Allah'tır da onun için peki seni Allah'tan başkasının hoşnutluğunu aramaya Allah'tan başkasının gözüne girmeye iten şey ne? Ne? Allah'a güvensizlik. Allah'a itimatsızlık. Öyle değil mi? Allah'a itimatsızlık, Allah'ı tanımamak, Allah'a güvensizlik. Allah subhanahu ve taala sana bir emir verdiği zaman seni o emre uymaktan alıkoyan ne? <gülüyor> Abi yele deme ya açta açıkta kalacağız ya perişan olacağız bu yaştan sonra üç tane çocuk var. Allah'a güvensizlik. Allah'a güvensizlik. Allah'ı tanımamak. Subhanallah. Allah'ı tanısa her sene kaç ton portakal iniyor yeryüzüne? He? kaç ton karpuz iniyor yeryüzüne kaç ton elma armut iniyor yeryüzüne her sene ne kadar yavru kuzular ve danalar iniyor yeryüzüne ne kadar iniyor bütün bunları tedarik eden Allah senin rıfkını tedarik edemez mi Allah. sen Allah'a itimat etmeye dur itimat etmeye dur tevhidin fedelersin Son Allah muhafaza ne hale geliriz? Biz kabirlere ibadet edilmez. Ondan sonra insanların hoşnutluğu için koşturur dururuz. Kalbimiz Allah'tan gayrısını vaz etmek için koşturur durur. E sen de tevhidi çiğnedin. Sen de tevhidi çiğnedin. Sen de tevhidi çiğnedin. Sen de tevhidi zezeledin. Nasıl tevhidi zezeledin? Tevhidin kemalini zedeler. Kendimizi Hidayet çekelim. Bakalım. Kalbimizde Allah'tan gayrısı hedefleniyorsa adam namaza doğru yürüyor. Bir hesabı var. Falanlar beni görsünler. Ne takvadır desinler. Onun için Kitab-ı Tevhid'de bir babın adı nedir? Riya. Riyanın şirk olduğu bab. Riyâ da tevhidi zediliyor. Tevhidin kemalini zedeliyor. Allah Subhanahu ve Teala bize tevhidi kemaliyle gerçekleştirmek nasibidir. Bu nasıl olacak? Rabbimizi tanıyarak olacak. Onun için arkadaşlar zikri çoğaltın. Zikri çoğalt. Sabah ve akşam Rabbimiz Azze ve Celle'yi hem birbirimize hem kendi nefsimize çok analım. Bakın Kur'an-ı Kerim kıssalarında Rabbimiz Subhanehu ve Teala kendi zatını sürekli bize anıyor arkadaşlar. Ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük olduğunu bize haber veriyor. Okuyalım. Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasını okuyalım. Ders almak için. Tarihi bilgi için değil. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun zikrini çoğaltalım. Oldu inşallah. inşallah. İnsanları da ona davet edelim. Her hastanın yanına gidin. isteyen kalkabilir arkadaşlar. Her hastanın yanına gidin ve deyin ki Allah şöyle güçlü Allah böyle güçlü, Eyyub'a şöyle şifa verdi, Zekeriya'ya şöyle çocuk verdi, İsa'yı şöyle yarattı, Allah'a güvendirin onu. Borçlu olan herkesi Allah'a güvendirin. Dertli olan herkesi beni ağrıyanı bile Allah'a yönelt. Deyin ki Allah şöyle güçlü ya diyirem ama benim kalpte de bize olsun. Yine deyin. Allah'ı zikredin insanlara ta ki kendi kalbiniz kuvvet bulsun. Nasıl zikredeceğiz? Kur'an'da geçtiği gibi. Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacağız. Allah şöyle güçlü, Allah böyle güçlü, Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah benizi yarar, yarabilir. Allah asayı, yılanı çevirir, çevirebilir. Ve hu ala kulli şeyin kadir ayetini sık sık okuyalım. Güneşe gücü yeter, aya gücü yeter, yıldıza gücü yeter, kalplere gücü yeter, he? ormandaki hayvanlara gücü yeter ve sözü yeter. Ateş kıssasını anlatalım. Ateş, Allah'ın ateşe gücü yeter mi? Sözü geçer mi ateşe? Yeter. Bunu kalbimiz ile ikrar edeceğiz. Ateşin mahluk olduğu, öyle kalbe kuvvetli yerleşsin ki, öyle ateşe baktığımız zaman, diyelim ki, benim Rabbim, onun önünde ateş, beş para Allah. Arkadaşlar, Allah subhanehu etrafa da iman gözüyle bakmak. Kur'an'ı, geçen dersimiz ne söyledik? Kur'an'ı fıkh etmek, fahmetmek demek, Kur'an gözlüğünü göze geçirip etrafa öyle bakmaktadır. Bir adam Kur'an'ın gözlüğünü gözüne geçirirse yaprak düşerken hemen ayet aklına gelir. Ve der ki hiçbir yaprak düşmez onun bilgisi olmadan. Ve hemen der ki Subhanallah. Kafasını kaldırır. Kuşlara bir bakacak olur. Onun aklına ilk gelen nedir? Ya, Arı yarayan kitaplarını okursan sen aklına ilk in gelir. Ya bu kuşlar böyle bir kalıtsız çıpuyular şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama Allah'ın kitabını okursan tamam. senin aklına gelir. Wama yimsikuhunna inna rahman. Onları rahmandan başkası tutmuyor. Allah Allah. Vapura binerken ne aklına gelir? Ben her gün vahluğa giniyorum ama Allahu Ekber hiç. Yüce Allah Azze ve Celle ki Denizin üstünde yürüyen gemiler de Bizim ayetlerimizdendir Kim tutuyor Allah. Denizi kim tutuyor Denizi. O vapuru kim tutuyor Gökte uçağı kim tutuyor Allah tutuyor Allah tam oluyor Bütün kainatı idare eden O'dur Bütün kainatın sahibi O'dur Halik O'dur Malik O'dur Rezzak O'dur. Güç O'nundur. Kuvvet O'nundur. قُلِ mı? De ki ey Allah'ım kim desin? Hem Resul desin, hem bütün iman edenler hep birlikte desinler ey Allah'ım مَالِكَ الْمُلْكِ Egemenlik senin elinde. Bütün kainatın yönetimi otoritesi senin elinde. Toprak mülk dilediğine mülkü yani yönetimi verirsin. Kıyamet günü herkesin elinde alacak. Bütün yönetimleri yöneticilerin elinden çekip alacak Allah. Kıyamet günü. Ve diyecek ki: Melik benim, nerede Cebbarlar? Melik benim, Melik benim, ey yönetici olup da. Kendi vatandaşlarına yöneticilik ve üstünlük taslayanlar. Nereye cacbarlar? Melik benim. Haydi konuşsunlar. Hepsi çıldırtma. O gün göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu krallar, padişahlar, milletvekilleri hepsi çıldırtma. <gülüyor> Melik benim buyuracak Allah. Yüce Allah'ın özelliklerine buyuracak. O gün sağ, sağ avucunda yeni girecek Öyle miydi? Allah kadir. <Sessizlik> Hakk'a haedi ve el-ardı Ve el-ardı cemien قبضetehu. Avcunun içerisinde yüce Allah azze ve celle bütün arzu tutacak. Semavatı tutmak, kuyutun diyemiği. Ha, son eliyle de yüce Allah azze ve celle semavatı tutacak ve buyuracak ki: "Melik benim. Padişah benim." Ne varlar? Haydi konuştunlar. Kulillâhumme mâlikel <Sessizlik> mulk de ki ey Allah'ım ben ikrar ve iman ediyorum. Sensin bütün kainatın otoritesini egemenliğini elinde bulunduran zat. Sen dilediğine veriyorsun yönetimi. Yüce Allah Azze ne buyuruyor? Allah'ın kendisine yönetim verdiği adam ile İbrahim'i tartışırken görmedin mi? Kim verdi Nemrut'a yönetimi? Allah'ı ve tanziul mülk min mantashah ve dile dinden iktidarı jonestimiz çeker alır. Kur'an gözüyle bakmayanlar nasıl bakıyorlar? Nasıl bakıyor? Ama Kur'an gözüyle bakanlar, Kur'an gözüyle bakanlar nasıl bakıyorlar? Allah vermişti ve şimdi Allah ondan çekip alır. Ve tuizzu menteşah Dilediğini aziz edersin ve tuzillu menteşah Dilediğini de zelil edersin. Bi edikel hayr, hayr senin elinde. Tu'licu'l-leyle fi'l-nehâr ve tu'licu'l-nehâre fi'l-leyh ve tuhricu'l-hayye minel meyyit ve tuhricu'l-meyyite minel hayy. Ve terzü manişa, ve terzü so manişa, bir gaire hesap. de hesapsız. Hesapsız ne demek? Hesap sorma. Hesap edilemiyor. Yani kompütürün iflas ettiği bilgisayar iflas ediyor. Bilgisayar yapabilir ...bilediğine de hesapsız rızık verir. Her kim yüce Allah... ...Sübhanehu ve Teala'yı böyle tanırsa... ...O'na yönelir, O'nu ilah edilir... ...O'nu sever, O'ndan ister... ...O'ndan bekler ve kalbini O'na bağlar. Her kim yüce... ...her kim göremez ise... ...kör olur ise... ...her kimin gözü kör ise... ...kalbi kör ise göremez. Allah'ın yaptığını, Allah'ın ettiğini... ...bütün kainatın Allah'ın elinde olduğunu... Yücün onda olduğunu, rızkı onun verdiğini göremez. Bu sefer göremeyince Allah'ı kendisine kıyaslar. Allah. Müşrikler ne yaptılar? E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'usun Biz mi dirileceğiz? Bir yığın kemik ve toprak olduktan sonra her şey un aciyip dediler. Acayip şey. E ıza mitna ve kunna ha bir yığın kemik ve toprak olduktan sonra. Ne yaptılar müşrikler? Arkadaşlar müşrikler Allah'ı kendi nefislerine kıyasladılar. Kendi aciz güçlerine kraftatılır. Onun için ona itibar etmediler. Onun için ona güvenmediler. Resulün verdiği habere güvenmediler. Yüce Allah Subhanehu Teala'yı tanımaya çalışacağız. Rahatıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle. Ve onu çok çok zikredeceğiz. İmanın hakikati kalbimize girsin diye. Zikir iki türlü. Arkadaşlar, <gülüyor> Şimdi zikir dersi veriyoruz. Zikir iki türlü. Bizim meclisimize gelenler bu iki türlü zikiri bırakmasınlar. Bir tenhada zikir, kişinin kendi nefsine Allahı anması. İki topluluğa zikir, kişinin başkalarına Allahı anması, Allahı anlatması. Bir tenhada zikir, kendi nefsimize yüce Allah azze ve celleyi anacağız. Kendi kendimize anlatacağız. Allah Teala ve Celle şöyle خالiktir, maliktir, razaktır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Her namazın arkasında 33 subhanallah, 33 elhamdülillah hepsinin manasını düşünerek yapacağız. Hepsini. 33 subhanallah. Subhanallah. Allah eksik, noksan değil. Ha. Allah menazzattır. Her türlü eksiklikten Müberradır, münezzehtir. Elhamdülillah, bütün övgülere layıktır. Allahu Ekber, Allah en büyük. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak kendi nefsine, tenhada oturmuşsun, kendi nefsine anlatıyorsun, kendini anlatıyorsun. Neyi anlatıyorsun? Allah'ın en büyük olduğunu anlatıyorsun. Diyorsun ki kendi nefsine, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Tanhada zikir olmazsa ne olur? Az anlatmaya çok meraklı Allah'ın izniyle ağzımı açtım, anlatırım. Kocam sen dedin ya, bundan sonra ben anlatırım, anlatırım, anlatıram binler. Anlatıram, anlatıram. Ama bu yalnız başıma zikir var ya. Yapamıyorum ya, yalnız başıma hiç oturamıyorum. Kimse görmüyor. He, ya, ya, kimse görmüyor. Ne diye yapayım. Arkadaşlar <gülüyor> yalnız başına zikir olmaz ise riyakar olursun. Daha ne olur? Riyakar olsun. Kişide riyayı temizleyen en etkili ilaçtır tenhada ibadet. Tenhada ibadet. Hatta size başka bir şey daha söyleyeyim. Telhata ibadet edin, gelin söyleyin. Yine riyaya, riyaya, yine riyaya tedavisi görürsünüz. Emin olun. Yine riyanın tedavisini görürsünüz yani. Telhâ bu kadar etkilidir. Kimsenin görmediği yerde secdeyi uzatın. rukuyu uzatın. Ya öyle zor ki. Ben ki. Benden hakkında ya. Çok zor Çünkü kimse görmez niye yapar ki kimse yürümüşe? Ha, demek ki çok tehlikeli yerlere varmışız bizim tevhid mahvolmuş bizim tevhid mahvolmuş baksana milletin yanında ibadet kolay tenhada sor o zaman tehlikeli noktadayız dönüş yapalım arkadaşlar dönüş yapalım tenhada ibadet öyle ibadet yapalım bizim hanım bilmez mutlaka tenhada bir vaktimiz olsun ve tenhada zikir zikri çoğaltmak arkadaşlar tenha düşünmeye de çağırır sizi bakın insanların arasında olduğunuz mu secdedeyken şeytan size gelir ki zaten senden takvalısı yok bunlar var ya hep şimdi secdedeyken ne düşünüyorlardır sen o uzat uzat bak Ahmet de bakır ha Uzak ki ona da ders olsun, o da tezdeybi böyle yapsın falan filan. Şeyde şeytan böyle konuşur milletin arkasında. Tenhadırken şeytan nasıl konuşur? Ya işin gücüm var. Neydi sen burada? <gülüyor> bak, bak, ok, ok, bak, çabuk. Şimdi alan çağırır, şimdi baban çağırır. Ne diyorsun burada? Oturma. Bak. Şeytan tenhadayken gelip diyebilir mi? Sana bakıyorlar. Yok çünkü kimse yok inandıramaz <gülüyor> şeytan sizi şeytan size tenhada gelip dese ki sana bakıyorlar hadi eve değil <gülüyor> mi İnandıramaz sizi mümkün değil inandıramaz ama tenhadayken gelip nedir ya ne işin var burada ya aklını yedin kalk kalk. kalk kalk gidelim camiye orada <gülüyor> arkadaşlar onun için tenha şeytanın delini kılar Az, az ile başlayalım. Ama tenhada olsun yani. Az ile başlayalım. Ama tenhada olsun. Ve topluluğa Allah'ı zikretmek. Topluluğa Allah Subhanahu ve teala'yı anmak. Ahireti anmak. Çok olsun. Çok. Ha, bazı cihetlerden arkadaşlar siz dinliyorsunuz diye anlatıyorum. İşe olan kalkabilir. Bazı yönlerden bu zikir daha faziletlidir. Bazı yönlerden tenha zikri daha faziletlidir. Tenhadaki zikir faziletlidir. Ziyayı tedavi ettiği için, ihlaslı olduğu için, toplulukları Allah'ı zikretmek, iki kişinin arasında Allah'ı anmak, Allahu Subhanahu ve Taala'yı anlatmak faziletlidir. Peygamberlerin mesleği olduğu için, davet olduğu için. Yüce Allah Subhanehu ve Teala her kim onu bir topluluğa anarsa o da onlardan daha şerefli bir topluluğa onu anır. Davat esnasında şeytan kaçar arkadaşlar. Siz insanlara Rabbinizi anlattığınız zaman şeytan oradan kaçar. Şeytanın müdahalesi çok zordur davete. Eğer davetiniz hak davet ise şeytanın müdahalesi çok, çok zordur. Davat esnasında kaçar davetten sonra gelir. Tebrik ederim. Çok süper konuştuk. <gülüyor> Çok süper konuştuk. Kesin şimdi hepsi tebrik eder. Namaza da başlarlar. Bazen iki ayaklı şeytanlar oluyor, onlar da geliyor. Diyor ki, ya hocam bir konuştum, bir konuştum var ya, senin gibisini Türkiye'de görmedim. <gülüyor> Bu da iki ayaklı şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Ama davet esnasında sen Allah halıktır dediğin zaman, Allah maliktir. Ben onu razı etmem lazım. O en büyüktür. Onun gaybisi hep küçüktür dediğin zaman şeytan var ya yenilene yellene kaçar. Hadiste öyle geliyor. Ezan okunduğu zaman şeytan yellene yellene kaçar. Nereye kadar? Sesini duyamayacağı yere kadar kaçar sesini duyamayacağı, davetçinin sesini, onun için davetçinin sesi gül çıksın. Davetçinin sesini duyamayacağı yere kadar şeytan kaçar. Sonra yani ezanın sesini duyamayacak yere kadar kaçıyor. Sonra geliyor. geliyor. Namaz derken geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı nasıl isimlendirdi? Allahumma rabbe hazihib davetit Tam. Tam da dört dörtlük davetin sahibi olan Allah'ın. <gülüyor> Ezan dört dörtlük davet. Bak, daveti duyduğu zaman şeytan ne yapıyor? Firar ediyor. Namazda geliyor. Onun için davet çok etkilidir. Davetten şeytan nefret eder. Davetten şeytan nefret eder. Onun için insanlara Allah'ı Teala'yı anacağız. Ahireti anacağız boş şeyler konuşmamaya gayret edeceğiz. Ya hocam hele biraz öğrenelim. Öğrenelim yok bu iş. Herkes gücü yettiği nisbetince Rabbini anlatacak. Eğer içimizden birisi Allah subhanahu wa ta'ala'ya anlatamıyorsa büyük eksiklik. Büyük eksiklik. Subhanaka ma ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa ente estağfiruka ve tuğbilek Soru varsa